Evet. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Üç sorumuz var. Birincisi İbn-i ve Muhammed bin Abdülvahab'ın cehennemin sonsuz olmadığını dair fetvalarını getiriyorlar. Bunlar sahil mi sahise bu konuda bilgilendirmesi. Şimdi öncelikle Muhammed bin Abdülvahab'ın böyle bir sözü yok. Kimse ona iftira etmesin. Yani hiçbir kitabında yok. Delinin biri kuyuya taş atıyor sonra kırk tane akıllı çıkartamıyor. Ama İbn-i böyle bir nakıl getiriyorlar. İbn Teymiye'nin mecmû'u fetavan 30 küsur yerinde cehennemin ebedi olduğunu söylüyor. Tam aksine fetvaları var. İbn Teymiye'nin sadece bir nakli var. İbn Teymiye rahmetullah diyor ki: Cehennem Ömer'den gelen bir söze göre kafirlerle beraber şey özür dilerim e, günahkar müminlerin yanması ve tamamının cennetten çıkmasıyla beraber cehennemin bu kısmı yok olacak. Ama cehennemin bu kısmı tamamı değil. Hangi kısım? Müminlerin yandıkları kısım. Niye? Zaten biliyorsunuz... Şu kapatır mısınız? Zaten biliyorsunuz... Ee, günahkar müminler kafirlerle aynı yerde olmayacaklar. Aynı derecede olmayacaklar. Onların yanacakları özel bir yer olacak. Onların yandıkları o özel yer, hepsi çıktıktan sonra boş kalacak. Biliyorsunuz Allah'ın şeyinden değildir. Yaptığı işlerden abes bir işin olmasıdır. Boş işin olmaz. Değil mi? Allah boş iş yapmaz. Her işte hikmet olması gerekir. Dolayısıyla Ömer'den de böyle bir rivayet olduğu için bunu delil getirmiş. İkinci yoruma göre zaten ehli sünnetten böyle bir görüş sabit olmuş. İmam Taha'vi'nin akidesine yazılan şerh var. i̇bn Ebil İz el-Hanifi'nin yazdı. Diyor insanlar cehennemin ebediliği konusunda 8 gruba ayrıldılar. Ee, özür dileyim 7 gruba ayrıldılar. 5 tanesini çürütüyor. Ee, ve son iki tanesi ehli sünnetin kabul ettiği sünnette sabit olan diyor. Bir tanesi ebedi oluşu, sonsuz oluşu. Bir tanesi ise belli bir uzun süreden sonra yok oluşu. Ve bu uzun süreden sonra yok oluşunu da e, Ebu Hureyre'den ve Abdullah İbni Mesud'dan naklediyor. Senetleri ama zayıf. Böyle sözleri var. Senetleri zayıf. Ee, bunların, bu grubun, bu görüşe giden bazı fakihlerin delil aldığı ayet, Onlar cehennemde ebedi olarak, olarak kalacaklar. İlla mâ Allah. Ama Allah'ın dilediği kadar ifadesi var. Orada istisna geldiği için demişler ki ebedi Arapça, ebedilik hani çok uzun vakte kullanılan bir kelimedir. Ebedilik. Yani çok uzun bir vakit olduktan sonra illa mâ e, yani Allah'ın dilediği kadar kısmı da demişler. İstisnadır işte bu. İbnül Kayyım anlatıyor istidlallerini. E, İbnül Kayyım da bu mezhepteymiş, döndüğüne dair rivayetler var. Allah'ın doğrusunu bilen en son hangi mezhep üzere sabit oldu. E, İbn-i Teymiye de bunu bu şekilde naklediyor. Yani konuşulan budur. Zaten Ehl-i Sünnet kabul etmiştir. O yüzden e, yani bu konuda zaten böyle aman aman taçip edilecek bir konu yok. Bak gördün mü siz millete kafir diyorsunuz, İbn-i Teymiye cehenneme ebedi değil dedi. O nasıl kafir olmuyor? O nasıl kafir olmuyor? Böyle olmuyor. Çünkü Ehl-i Sünnet'ten çokları demiş, sahabeden, tabiinden diyenler var. Ama hatalı bir içtihat İbne Bileze el Hanifi diyor ki cumhurun kavli doğru olan görüş cehennemin ebediliğidir. Sonsuza kadar varoluşudur. Allah'ın doğrusunu bilendir. İkincisi Zümer 3'teki müşrikler mâ tâbudun mâ nabuduhum illâ yeukarribûne ilallâhi zülfâ derken biz onlar ibadet etmiyoruz mu diyorlar yoksa biz onlara Allah Allah'a daha fazla yaklaştırmalarından başka bir amaçla ibadet etmiyoruz mu diyorlar. Bu ikinci naklettiğim manada söylüyorlar çünkü Arapçada önce genel bir mana gelir sonra illa ile istisna yapılırsa o kast hani ma akel tu illa kaliyle mesela ma akel tu yemedim illa kaliyle ancak az yedim yani bu yediğimi kabul etmektir bu yediğini kabul etmektir manabu duhum ibadet etmiyoruz illa ancak liyukarribo nailallah zulfa yani bizi Allah yaklaştırsınlar istiyoruz yani yani bizim ibadetimiz bizi Allah yaklaştırsınlardır. Anlatabildim ne demek istediğimi? O yüzden biz onlara ibadet etmiyoruz diye tercüme edilirse sanki zaten müşrikler de hiçbir zaman kabul etmemişlerdi Allah'tan başkasına ibadet ettiklerini. Sanki öyle bir mana gibi çıkıyor. Doğru tercüme ikinci söylediğimiz. Üç Ettehiyyatü desselamu alek ya Resulallah demedeki maksadı açıklar mısınız? Normalde onu uzaktan seslemenin şirk olduğunu biliyoruz. Allah ilminize attırsın. Güzel kardeşim İmam Bukhari İnsani'nde rivayet var. Sahabe diyor ki Peygamber vefat edene kadar Esselamu Aleyke Ya Resulallah derdik diyor. Peygamber vefat ettikten sonra Aleyhisselatu Vesselam biz dedik ki Esselamu Aleyen Nebi'yi. Peygamberin üzerine Nebi'nin üzerine selam olsun. Sahabe lafzı duayı bu şekilde değiştirmişler. Ölen kafir akrabalarımızın cenazelerinde bulunabilir miyiz? Kafire başın sağ olsun denir mi? Onların kabri başında durmak, kabre gömmek, işte toprak atmak, işte dua etmek, onlar için bir şeyler okumak... Bunların hiçbirisi mutlak manada caiz değildir. Müslüman böyle bir şey yapamaz. Ama ölü ölmüş, ölü evine, cenaze evine gidip başınız sağ olsun, Allah sabır versin demek ahlaki olgulardandır. Davet yapmak için, kavimle iç içe olduğumuz için, bu kavmin içerisinde yaşadığımız için, şeriat da yasak koymadığı için bu konuya. Bunda bir beis yoktur. Bu müşriklere iyilik yapma babındandır. Çünkü insan böyle günlerde dostlarının, sevdiklerinin kendisiyle beraber olmasını sever. Ben demiyorum mezarlığa gidin, gömün, işte iştirak edin, yıkayın, cenaze namazını kılın. Onlar caiz değildir asla. Ama gidip ailesine başın sağ olsun demek de bir beis yok. Gerçekten üzücü bir olay. Şimdi adam hasta olunca sen müşriye geçmiş olsun, Allah şifa versin deyince şey mi oluyor? Haram veya küfür mü oluyor? Aynı mantıkla, zihniyetle bunun da olması lazım. Bunlar aşırıların fikirleri, sünnet sahiplerinin fikirleri, görüşleri, kavilleri değildir. Selamünaleyküm Hocam. İkinli ve yaslı namazın ilk sünnetinin varlığında icma olduğu söylendi, izah edermişsiniz. İkinli ve yaslı namazın ilk sünnetinin varlığında icma iddia eden icmasını ispat etsin. Böyle bir saçmalık yani yok yani. İcma iddia eden icmayı ispat etsin. Yani ispat iddia makamına düşer bize değil. Öyle bir icma yok. Getirsinler. Uzun saçları arkadan bağlamak sünnet midir? Yani Resulullah bağlamıştır, sarığın arasına koymuştur, toplamıştır. Zaten... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saçları böyle bizim yakışıklı abilerin böyle dalgalandırdığı gibi böyle <gülüyor> savurduğu bir şekilde peygamber saç uzatmamış. O arkadaşlar cahiliye İslam yapmaya çalışıyorlar uğraşmasınlar. Bildiğimiz çoraplar üzerinmesi olur mu? Olursa denilir. Ben bu konuyu daha önce defalarla izah etmiştim. Sitedeki yazılı fetvaya bakarsanız özet olarak söyleyeceğim. Çorba mescaizdir. Bununla alakalı deliller de orada yazar. Sahabenin tabi'nin tabin tek tek isimleriyle de verdik. Hakkınızı verdin. Hep aynı sorulara cevap verince ee, biraz zor oluyor. Oradan bakarsanız seviniriz inşallah. Tamam